Evet, benim bugün de sahabe kime denir diye sorduk. Tabii çeşitli cevaplar aldık hocam. Yani tam manasıyla, biz tam evet. literatüründe olduğu gibi. Sahabi, sahabi kelimesi arkadaş, dost demek. Çoğulu da sahabe veyahut da ashab. Yani arkadaşlar, dostlar demektir. Terim olarak, terim olarak sahabi, Peygamber aleyhisselatü vesselam dönemine yetişmiş, Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş olan insanlara sahabi diyoruz. Yani peygamberimizin arkadaşları, peygamber aleyhissalatü vesselamın dostları onu görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve ondan sonra kalmışsa yine mümin olarak, müslüman olarak ölmüş biz bu insanlara sahabe ediyoruz. Bu bağlamda e, görmediğince e, diyelim amalar sahabe olmaz mı? diye bir soru akla gelebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mücerret olarak Yanında bulunup sohbetini dinlemek de görme hükmündedir. Onun için ama olan insanlar da Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi onlar da sahabi kabul edilir. Mümeyyiz olan çocuklar, mümeyyiz ne demek? Faydayı ve zararı ayırt edebilen, Ayır bilen, evet. kadını erkeği cins olarak birbirinden ayırt edebilen ve... Etrafında dönen olayların farkında olabilecek yaşta yani yedi ve üzeri yaşta olan insanlar da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmüşse o çocuklar onlar da sahabe olma şerefine haiz olmuşlardır. Ve onları da sahabe olarak kabul ederiz. Müslüman olarak ölme şartı vardır. Tabii efendim? ki Müslüman olarak ölmüş olacaktır. Şunu yeri gelmişken söyleyelim. Sahabe-i kiramın, sahabe kiramın tamamı İslam ümmeti için, Müslümanlar için değerlidir, saygıya layıktır. Ee, Sahabe-i kiram bizim için İslam'ın e, temel ve nirengi noktalarını teşkil eden Peygamber aleyhissalatü vesselamın dostlarıdır. Onlara karşı ne dilimizle, ne elimizle, ne de herhangi bir şekilde asla ve asla onları küçümseyecek, onları hafife alacak veya onlara saygısızlık ifade edecek en ufak bir kelimeyi dahi söyleyemeyiz. Niye söyleyemeyiz? Evet. Bir ayet okumak istiyorum. Diyor ki Cenab-ı Hak اَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ ansar. Ensar ve muhacirden İslam'a ilk girmiş olanlar daha وَالَّذ۪ينَ bi-ihsan Ve onlara gayet güzel bir şekilde tabi olanlar radiyallahu anhum ve radiyallahu Allah onlardan razı oldu onlar da Rabb'lerinden razı oldu ve'adallahu lehum cennet Rabbimiz onlar için cennetler hazırladı nasıl cennetler tecrîhi tahtihal enharu halidin fiha ebede atlarından ırmakların aktığı yani içlerinden ırmakların aktığı içlerinde de ebedi kalacakları nimetlerle dolu cennetler hazır işte bu en büyük başarıdır diyor. Allah ben onlardan razı oldum dediği kişiler hakkında en ufak istiskar edici, hafife alıcı, aşağılayıcı veyahut da onların saygınlığına leke getirici sözlerden Müslüman olarak şiddetli bir şekilde uzak durmamız gerekir. Böylelerine de bu tip ashab dil uzatanlara da asla ve asla yüz vermemeli. Onları da hemen susturmalıyız. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "L tesubbu ashabi. Ashabıma asla küfretmeyin. Onlar aleyhinde konuşmayın. Onları hafife alacak, onları istifaf edecek sözlerde bulunmayın." Niye? "Fe innehu yeti fi akhiriz zaman kavmun." zamanda bir kavim gelecek, yesubbu ne ashabi. Ashabıma küfretilecek, onları aşağılayacak, hafife alacak, onların değerini Bilmeyecek ve dil uzatacak. فَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُوُدُوهُمْ Onlar hastalandığı vakitte onlara geçmiş olsun ziyaretine gitmeyin. Ve مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ Öldüklerinde de cenazelerine gitmeyin. Böyle ağır ifadeler kullanıyor evet. değil mi? <gülüyor> onlara da çol çocuğunuzu asla nikahlamayın. Ne kızlarını alın ne de kızlarınızı bu tip insanlara verin diyor. Diğer bir hadiste... اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذ۪ينَ يَسُبُّونَ اَصْحَابِ Ashabıma, benim dostlarıma, yaranıma, benimle sohbet şerefine nail olmuş olan insanlara dil uzatanları gördüğünüz vakitte فَقُولُوا دِيْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى شركم. Şu şerrinizden ötürü, şu şerriniz sebebiyle Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun diyor. Onun için sahabe, Hazreti Peygamber'in ashabı adil kişilerdir, saygıyı hak eden kişilerdir. Her türlü takdiri hak eden kişiler, Kur'an onlar sayesinde bize gelmiş, hadisler onlar sayesinde bize gelmiş, biz ancak ve ancak onların ayağının turabı olabiliriz. Bu ümmetin, sahabe dışındaki bu ümmetin en büyük velisi, derece itibariyle en düşük sahabenin derecesine ulaşamaz. Evet. Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, dikkatimiz yok. <gülüyor> لَوْ اَنْفَقَ misla مِثْلَ اُهُدٍ Sizden biri Uhud Dağı ağırlığınca altın infak etse Allah yolunda harcasa me belega mutta ahadihim ve la nasifehu. Uhud Dağı ağırlığıncaki altın sahabeden birisinin bir kiloya yakın, bir kiloya yakın Allah için vermiş olduğu sadakasına veya onun yarısına bile ulaşmaz diyor. Onun için ben kardeşlerime sahabeyi dil uzatan insanları gördükleri vakitte onlara kardeş sus demelerini devam ederse de o toplumu terk etmelerini tavsiye ediyorum. Her ne olursa olsun değil mi? Siyasi sebeplerle de olsa. Onların Hazreti arasında cereyan eden ashabına. bir takım olaylar vardır tarihte. Hı. Evet. İmam Şafi Hazretlerinin sözüyle cevaplayalım onu. İmam Şafiye sormuşlar. Hazreti Ali radıyallahu an taraftarları var. Hazreti Muaviye radıyallahu an taraftarları var. Hangisi haklıydı? O da rahmetullahi aleyh cevap olarak diyor ki Ali'nin haklı olduğunda şüphe yoktur. Muaviye radıyallahu anh'ın da yaptığından dolayı yanlış yaptığında şüphe yoktur. Ama Allah'ın kılıcını kirletmekten, sahabe kanına dokundurup kirletmekten koruduğu hususlar da sen de dilini kirletmekten koru diyor. Son sözü biz sahabeye laf ederek dilimizi asla kirletmemeliyiz. Saygı duymalıyız. Onların arasındaki olaylar iştihadi olaylardır. İştihattan kaynaklanmalar olaylar. da Rabbim hepsine rahmet etsin der. Rahmet duası ederiz ve bitiririz.